Inshallah. Audubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve salamu ala Resulullah. Kardeşim biri sormuş. <gülüyor> Selamun aleyküm hocam. Hacca gitmediği halde birine hacim diye hitap etmeli <gülüyor> hükmü nedir? Ya o cahili toplumun nida çeşitlerinden bir tanesi onu Müslümanlar bıraksınlar. Yani onlar zaten İslam'la alay etmek isteyen insanların ilk ihtisas ettiği şeyler de sona artık örfi bir hale dönmüş. E, bu tarz şeyleri biz bırakalım. Müslüman'a yakışmıyor. Kerihtir. Allah'ın doğrusunu bilendirir. Tabi hakkında açık bir nas yok. Biz sadece zannımızı söylüyoruz. Kardeşim biri sormuş. Fasıklar Allah'ı görecekler mi? Bu konu ehl sünnet ve cemaat arasında ihtilaflı münafıklar yani. Fasıklardan daha ziyade. Münafıklar Allah'ı görecek mi? Çünkü onlar biliyorsunuz kafirler. Hadiste de diyor ki en son bu ümmetin içerisinde münafıklarıyla beraber bu ümmet kalacak. Allah kendini gösterecek. Diyecekler biz senden Allah'a sığınırız. Farklı bir surette ilk geldiği suretin dışında farklı bir surette. Biz senden Allah'a sığınırız deyince bu sefer ne olacak? Allah ilk göründüğü surette görünecek ve diyecekler sen bizim Rabbimizsin münafıklarla beraber. Sonra secdeye çağrılacaklar münafıklar secde edemeyecekler. Şimdi hadisleri cem etmek biraz zorlaşmış. ara sata dair anlatılan hadisler ve Kur'an'da ve sünnette varid olan Allah'ın kıyamet günü görüleceğine dair hadisler. Şimdi genel ayete baktığımız zaman كَلَّ يَوْمَيْدِنْ عَنْ رَبِّهِمْ mahcubun diyor ayette. Ant olsun ki o kafirler o gün Rablerini görmekten neyler? Mahcuplar, örtülüler. Yani Allah onlara kendini göstermeyecek. E münafıklar dünyada İslam hükmü alsalar da ahirette kafir hükmündeler. E Arasat hadisinde de ümmetle kalıyorlar, imtihana girecekler çünkü secde imtihanına. Dolayısıyla bu konuda ümmet ihtilaf ettiler. Ümmet icma etti ki kat'i bir şekilde nasları bu konuda cem ederek ümmet şunu söyledi. E, dediler ki müminler Rablerini görecektir, kafirler görmeyecektir. Bak bu asıldır, bu itikada dair asıldır. Bu konuda ehl-i sünnet vel cemaate muhalefet edenleri, ehl-i sünnet vel cemaat, e cemaat kat'i aslı inkar ettikleri için tekfir etmişlerdir kat'i aslı, inkar ettikleri için tekfir etmişlerdir. Sonra konuşmuşlar. Demişler ki peki fasıklar, peki münafıklar Rab'lerini görecekler mi? He? Onlar görecek mi? Naslar bu konuda açık olmadığı için, cem'e için ne yapmışlar? Mücadele sarf etmişler. Birisi demiş görecek onlarda, birisi demiş göremezler. O Naslara aykırıdır. en doğrusunu bilen de doğru kavli bilmiyoruz hangisidir. Allah kıyamet günü göre, gösterecek. Anladım. Şimdi bir tane cemaati sormuş bir tane arkadaş ama o cemaatin ismini zikretmeyeceğim ben. Demiş onlar mesela tebliğe akıldan başlıyor çünkü onlar bu aslında mutezilesiler. Biri akıldan dem vuruyorsa bil o muteziledir. Biri yani bu Berbahari'nin verdiği ölçüdür ha. Yani Berbahari diyor ki bugün kim diyor şeyden konuşsa <gülüyor> sen söyle adını. E, Vad ve vaid tevhid şirkten konuşsa diyor. Kendi vakası için söylüyor. Bil o haricidir diyor. Çünkü o dönemde hariciler millete buradan başlıyormuş davete. Kim diyor akıldan konuşsa bil o muteziledir diyor. İlk başladığı yer. o. Çünkü adam mukaddimi yapacak arkasına bir şey koyacak da. Mukaddimesinde bir şey söylüyorsa. Kim diyor aşktan muhabbetten konuşuyorsa o diyor zındık bir sofidir diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani insanların sözleri vardır. İnsanları birbirinden ayırır bunlar. Dolayısıyla hani bugün o, o cemaatin sorduğunuz o cemaatin tebliğde akıldan başlama sebebi kendilerinin bu aslının muhteziyle uzantısı olması sebebiyle kaynaklanıyor. Evet. Yani onların bu düştüğü hataya çok fakirte düşmüş. bidat sapan birçok fakirte düşmüşler. Allah hatalarını affetsin, bağışlasın o alimlerin, o cemaatin değil Valla bu soruyu bir arkadaş sormuş, ismi de yazıyor. İslam devleti nasıl kurulur? Yani o o arkadaşa lazım değil bu ya. Boş, yani o şu açıdan söylüyorum. Sen onunla mükellef değilsin yani. Onu ehli düşünür, karar verir nasıl olacağını. مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ اِتَرْكُوا مَالَى Yani kişinin İslamının güzelliğinden biri, kendini ilgilendirmeyen yani terk etmesidir. Daima yeribuk eylemele yeribuk seni ilgilendirmeyeni bırak ilgilendirene vaktiyle de Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam nasihatte bulunmuştur. Ben de soru sahibine bu nasihatleri yapıyorum. Yani bir soru daha sorulmuştu. Çok o, o soru sahibine de lazım değil bu sorunun cevabı. Onu da geç. Aleyküm selam kardeşim. Abdest sırasında ağza ve buruna ayrı ayrı avuçla ve su verilebileceğine ders sahih hadis var mı? Var. O da e, Resulullah'tan nakledilen kav, e, uygulamalardan bir tanesi de ama sahih olan, en doğru olan rabdi e, rivayetler, görüş tek bir seferde ağza ve buruna su vermektir. İbn-i el-Cevci'nin kitabında olmadığını söylüyor. E olabilir İbnül Kayyum sahik görmemiştir o noktadaki hadisleri. Ben de elimdeki kitaplarda ve internette bulamadım. Rabbim ilminizi arttırsın demiş. Sebat versin. Amin. Yani bu konuda rivayetler dediğim gibi inşallah gücümüz yeterse bulup çıkarmaya gayret ederiz fırsat olduğunu. Birkaç sorum olacak demiş arkadaşım biri. Karı koca arasında bir konuda anlaşmazlık varsa ve iki tarafın görüşleri için delilleri varsa Meselenin hallolup büyümemesi için iki tarafın nasıl hareket etmesini tavsiye edersiniz. Valla evlilikler internetten bir tane kapalı, perdenin arkasında iki tane zinakarın kendi arasında yaptığı evlilikler olduğu için onlar çok diyecek bir şey yok da, usulüne uygun evlenenleri nasihat ediyorum. Usulüne uygun evlenen adamın birisi vesile olmuştur, o evlendirmiştir. Ondan sonra arada vesile olan adamları alırsın akrabadan birer tane Allah'ın ayette de وَحَكَمَا مِنْ اَحْلِهِ وَحَكَمَا مِنْ اَحْلِهَا Kadın ailesinden bir hakem, erken ailesinden bir hakem alırsın. Onlar aklı başında şeriatı bilen hikmet sahibi, hikmet sahibi, basiret sahibi, Allah'tan korkan bir ilim sahibinin yanına giderler. O onlara gerektiği şekilde dinler, onlara nasihat eder, vaaz eder, sulha çağırır onları. Eğer gerçekten ilim sahibi orada sulhun fayda vermeyeceğine inanıyorsa... O zaman onları şer'i, akdini boşayabilir. Ama boşanma Allah'ın en sevmediği, en buğz ettiği helaldir. O yüzden gücü yettiği kadar Müslümanlar bundan sakınsınlar. Peygamber'in hadisini bugünkü lanetliklere hatırlatıyorum. Çokça tada bakanlara lanet olsun diyor Aleyhisselatü Vesselam. Kastı yani gereksiz meselelerden boşanan erkek ve kadınlardır. Gereksiz meselelerden boşanan erkek ve kadınlardır. Erkeklere söylüyorum. İstediğiniz karıyı bu dünyada bulamazsınız. Kadınlara söylüyorum istediğiniz erkeği de bu dünyada bulamazsınız. Çok böyle ideal erkek veya kadın arayan varsa biraz dişini sıksın cennette bulur. Çünkü her insanın eksiği var. Allah ayeti kerimede diyor ki kadınlarınızdan kerih gördüğünüz bir şey varsa siz iyiliğine bakın. Bak bu açıkça gösteriyor ki biz ehlimizden veya ehlimiz bizden mefhumul muhalefe vardır. usul kaidesidir bu da kuraldır. Tam zıttı da söz konusudur. Ailemizde bizde kerih görebileceği bir şeyler olabilir. Biz kerih görüle yani olana değil kerih olmayan bizim için ayette dediği gibi umulur ki Allah bak işaret ettiği yere bakın Allah subhanahu teala'nın umulur ki Allah celle celaluhu size onlarda büyük hayırlar kılmıştır. Yani o kerih gördüğün kadının var ya onun hayırlı taraflarına bak çünkü sana onu eşin kılan kaderiyle hükmettiği kaderiyle Allah subhanahu ve teala'dır öyle mi? Başka biri de olabilir, o kadar adam o kadar adamla evlenmek ister, boşanmak ister ama herkes istediğini yapamaz. Allah'ın dilediği olur, öyle mi? Dolayısıyla demek ki Allah kaderiyle bize eş kılmış, Allah kaderiyle bize eş kılmışsa o zaman ne yapacağız? Mızmızlanmaya, kerih bakmaya, hemen boşanma yolu ama canımız sıkıldı, öyle bir durum söz konusu olmaz. Allah'tan korkacak, sabır edecek, bunu tavsiye edebiliriz. İkinci soru. Eğer cihat farzı aynı ise neden davet çalışmaları için veya daha basit sebeplerden dolayı biz Müslümanlar darul harplerde kalıyoruz. Bunlar şerhan geçerli mazeretler sayılır mı? Ee, yani şimdi cihat dediğin şey çok e, bizim arkadaşlar sadece internetten, YouTube'dan video izledikleri için cihadı öyle tanıdıkları için zannediyorlar video izlemektir cihat. Öyle değil yani o kadar basit değil. Cihat eşittir para demektir. Cihat eşittir lojistik destek demektir bugün o sizin izlediğiniz çatışan mücahitlere yani o sizin e, kına oturduğu için kınadığınız insanlar para gönderiyorlar oturdu diye kınadığınız insanlar lojistik destek sağlayıp işte yiyecektir yiyecektir bu gibi şeyler tedarik ediyorlar oradaki insanlar sıkıştım hemen dar küfre kaçıp geliyorlar ki bizim şu ihtiyacımız var şunu halledelim diyorlar o yüzden yani, hamasi sözlerle olmaz şer'i hüküm hikmettir hikmet ise eşya yerli yerine koymaktır Allah'ın izniyle öyle bir merhale gelir ki o zaman tabii ki hiçbir Müslümanın küfür beldesinde yaşaması gerekmez. Orada artık Müslümanlar kendi maaşiyetlerini artık Allah yolunda elde ettiği ganimetlerden sağlayabilirler. O zaman tam haydi hep beraber gidelim savaşalım, ganimet alalım. Öyle mi? E, biz de yiyelim. Ne, ne güzel yani. Sabah işe gitmek yok, akşam gelmek yok. Gidip çatışıyorsun. Çatışmanın sonucunda karşı tarafın malını alıyorsun. Yiyorsun çatır çatır. Yani güzel. Herkesin hepsine. Hoş gelen bir şey ama bugün mücahitler ganimet alsa adı hırsız olacak. Bak geldiler halkın malı çalıyor diyecekler. Doğru mu? E mücahitler onu yapamıyorlar. Nereden gelecek onlara o kadar para? O yüzden böyle hamasi sözlerle bu işler olmaz. Şimdi abi sorunun devamında askerliğe dair bir şey sormuş da. Yani adamı götürüyorsalar ilk izinde kaçar çıkar, ilk fırsatta çıkar ikrahla götürdüyseler. Yani meseleyi o kadar böyle dallanıp budaklandırıyorlar. Yok işte gelecekler. E gelsin alsın götürsün. Ne yapalım yani? İki tane tokat atacaklar. Tecrit edip özel kovuşa atacaklar. İki üç ceza verecekler atacaklar. Çok mesele çok basit aslında. Meseleyi büyütürsek çıkılmaz olur yani. Bu kadar basit. Çok konuşursak büyük bir mesele gibi algılanır. Geçelim inşallah. Tarikat nedir? İslamiyet'te tarikat var mıdır? Tarikat, tarik kelimesinin çoğuludur. Yollar demektir. E, bugünkü manasıyla şirk cemaatlerinin genel adıdır. E, onun İslam'la alakası yoktur. O sonradan ihtas edilen sapık bir dindir. Ehli de kafir cehennem ehlidir. Aleykümselam hocam. Rabbim ilminizi attırsın. Bu iki soru soracağım. Namazda secdedeyken ayaklarını doğru evet. havaya doğru diktiğinde havaya doğru. Evet. Namaz bozulur mu? Ee, şimdi arkadaşlar insanın bir kere bak bu soru daha önce de soruldu. Yani anlı yerdeyken iki eli yerdeyken ve dizleri yerdeyken havada ayakların tutması gibi bir şey söz konusu olamaz ya. Yani şimdi kafamızda bir bidat var ya önceden Hanifilikten kalma anlatacağım inşallah. Önceden Hanifilikten kalma bir şey var ya Hani baş parmağını Ali çiviyle çakmış, kan gelmiş. O yüzden sağ baş parmağını yerinden hiç oynatmamış diye bir tane nereden geldiği belli olmayan bir rivayet var ya. Onun üzerine insanlar zannediyorlar ki adam ayağını hafif kaldırsa abdest veya namaz bozulur. Peygamber s.a.v namaz kılarken sahih rivayetlerde geri geri adım atmış, ayaklarını kaldırmış. Yani secdeye giderken bilerek geri gitmiş peygamber. Bu peygamberin unutulmuş sünnetlerindendir. Yani namaz kıldığınız yerdeyken, kıyamdayken, Ruku yaptıktan sonra, rukudan kalktıktan sonra secdeye giderken bir adım geri gidip secdeye gitmek Peygamber'in sünnetidir Aleyhisselatü Vesselam. Eğer ayağı yerden kaldırmak, oynatmak şey olsaydı, <gülüyor> namazı bozsaydı Peygamber'in kim bozulması gerekirdi? Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu olmaz. Tam geç onun sonra bakarız. Cahil özrü ile alakalı piyasada yazılmış hani faydalı kitaplar çok. Mesela e, bu konuda Murat Gezenlerin yazdığı Cahil özrü kitabı var. E, onu tavsiye edebiliriz okumanız için. Sonra irica saldırılarına eee reddiyeler var. Orada da bu konuyu az çok irideliyor. Gene Murat Gezenlerin çalışması. Arudül Cehil kitabı var. Gene e, kitap kitap Araci Dibnebi Uluan'ın yazdığı Türkçe tercüme edildi. Gene şeyin var. Ee, siz söyleyen adını. Evet. Ali Ferrac'ın İslam hukuku açısından cehalet kitabı var. Tabii bu kitapları bilgi edinmek için okuyun. Yani o kitaplardan bir hüküm çıkarmak için okumayın. Yani çünkü o kitaplarda çok güzel nakiller var da eşyayı yerine koymak lazım. Sap saman birbirine giriyor. Şimdi biri ircaya çağırıyor. Ona biri reddiye vereceğim diye olmadık ölçüsüz tekfirler ortaya koyuyor. Bu tarz böyle aşırılıklar yani kitaplarda malum var. Yani genel bilgi sahibi olmak için okuyun. neticeye de ilimden anlayan ilim sahibi fakihlere sorun. Onlar Allah'ın <gülüyor> izniyle inşallah size yardımcı olur bu konuda. Parfüm sıkılan elbiseyle namaz kılınır mı? Heh, onu cevaplarız ya. Ee, parfüm sıkılan elbiseyle namaz kılınır mı? Parfüm sıkılan... Parfümün önce yapısına bakmak lazım. Yani Önce alkole dönmek lazım. Alimler orada tartışmışlar. Alkol necis midir değil midir? Alkol necis midir değil midir? Çok kavi, çok ciddi bir ihtilaftır. Alkolün necis olduğuna inanan varsa ondan kılamaz. Parfümden çünkü parfümün parfüm olabilmesi için elde edilen sıvı koku bir çeşit alkolle karıştırılır. Bir iki gün bekletildikten sonra Artık o gaz halini alır ve bu şekilde kullanılabilir. Yoksa kullanılamaz zaten parfüm. Dolayısıyla eğer alkol necistir kavlini alırsak biz şey yapamayız. Siz söyleyin adını parfüm sıkamayız. Sonra demiş 3 e, yıldır, üç yıldır e, teyzem Müslüman çocuklar için katlanıyor. Ne yapması lazım? Çocuklar için katlanmaması lazım. Allah için bitirmesi lazım. Tamam inşallah. Sluta med att jag har lagt la ilaha